Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Sana karşı düşmanlık edene gelince, işte asıl soyu kesik olan O'dur.